أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وإعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا إن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi a'uz bika min ve a'uz rabbi an yahturum bismillahir rahmanir rahim. Wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fe ileyna marciuhum summa Allahu shahidun ala ma yef'alun. Sadakallahu alazim. bil Yunus suresi 213. sayfadayız. 46. ayeti kelimeden devam ediyoruz. Rabbimiz, yerlerin, göklerin sahibi Allah Celle Celaluhu. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ Ya gerçekten gösterecek olursak, بَعْضَ اللَّذ۪ي نَعِدُهُمْ Allah'ımız Celle Celaluhu, vaad ettiğimiz şeylerin bazısını gösterecek olursak, اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ Veya, Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz seni vefat ettirecek olsak, fe ileynâ mercevhum, onların varacağı yine bizim huzurumuzdur. Yani, Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hakikati söylerken insanlar inkar ediyorlardı. Allah'ımız da buyuruyor ki, Habibim biz seni alsak da, bizim hükümlerimiz değişmeyecek. Sen vefat etsen de, benim hükmüm değişmeyecek. Sümme Allah, Allah şehidun şahittir. Halama yef'alun, onların yaptıklarına Allah şahittir. Evvelki dönemdeki kavimler peygamberleri öldürdüler. E, peygamberi öldürdün, Allah'ın hükmü değişmedi ki. Yani insanoğlu Allah'ın hükmünü duymayınca veya... Onu söyleyeni ortadan kaldırınca Allah'ın hükmü sanki iptal olacakmış hezeyanına kapılıyor. ve Selam Efendimiz buyurdu ki ''Urizet aleyye ümmeti el bariha'' ''Allah bana ümmetimi kıyamete kadar gösterdi.'' Bariha akşam demektir. ''Leda hazil hucur evveluha ila başından sonuna kadar.'' Recul ya Resulullah uriza leykem min men hulik fekefe uriza leykem men yani var olan yaratılanları Allah sana gösterdi daha yaratılmamış kıyamete kadar gelecekler evet fekale suviru li daha Mevla'nın yaratacağı çamurdaki çamurdan insan şekilleniyor yani insanoğlu Ham madde olarak oluşuyor. Sonra babaya intikal ediyor. Sonra anneye intikal ediyor. Sonra dünyaya, sonra kabre. Ondan sonra mahşerde hesap. Ferequn fil cennah ve ferequn fil sair. Bana şekillendirildi. Hatta la en a'rifu bil insani minhum min ahdihim bi sahibihi. Yani her birini diğerinden, arkadaşını tanıdığından daha ziyade, daha iyi bir şekilde. Tanımaktayım buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. de rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. 47. ayet. وَلِكُلِّ ummetin رَسُولٍ Her ümmete Allah bir peygamber gönderdi. İlk insan Adem Aleyhisselam insanlık peygamberle başladı. Allah onu peygamber yaptı. Bu insanoğlunun bir şerefi ve ilk insanın Allah, Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğrettiğini bildiriyor. Ve Allem'i e öğretti. Öğreten Allah, Adem Aleyhisselam. ilk insanın hocası Allah, Celle Celaluhu. Allah ona öğretiyor. Neyi öğretti? Bütün ilimleri öğrettim diyor. Kulleha, yerle, gökle, kainatla, mevcudatla alakalı. Ve likulli <Sessizlik> ümmetin, her ümmete rasul. Bir rasul elçi gönderdim buyuruyor. Dünyayı bir fabrikaya benzetsek, yani onun bir patronu var, adamın 50 tane fabrikası var. Fabrikanın başında da müdür, müdüre patron ona talimat gönderiyor. Müdür öldü, bir başkasını efendim görevlendiriyor. O da efendim gitti, bir başkasını. Rabbimiz kainatın sahibi. İbrahim aleyhisselam, sonra Musa aleyhisselam, sonra Davut aleyhisselam, sonra Süleyman aleyhisselam, vesaire. Mevla... Ve her ümmete bir resul. Fîzâ onlara resullerim geldiğinde kulliye beynehum bil Onlara adaletle hüküm verilir. Aralarında adaletle hüküm verir ve hum la zulme uğratılmazlar. Rusulen Allahumuz biliyor ki benim resullerim bu ve mudirîn cennette müjdeleyen, cehennemle ikaz eden Allah'ın mülkünde yanlış yaparsanız kaybedersiniz, siz bilirsiniz, ahiretiniz gider. Ben peygamberleri gönderdikten sonra buyuruyor Allah, kullarım ya Rabbim biz ne yapacağımızı bilmiyorduk diyemeyeceksiniz bunu. Diyemeyesiniz diye size peygamberler gönderdim buyuruyor Allah. Ebu Hülele'den bu hadisi şerif dikkat çekici Sahih Müslim'de. Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nahnu'l-akhirun min ahli'd-dunya. Dünyada en son gelen ümmetiz. Ve'l-evvelun yawm'l-kıyameti <gülüyor> künu'l-makdî lehum qabl'l-halâik. Mahlûkat hesaba çekilmeden ilk biz hesaba çekileceğiz. Akaid kitaplarında bu ümmet ölümle beraber hesap başlıyor kabirde vesaire. Azap devam ediyor efendimiz Aleyhisselatü Ömer iki kabre uğradı. Azveban bunlar azap görüyorlar. Kabirde azap görüyorlar buyurdu. Ama yuadivan'ın kebiri büyük günah değil. Birisi laf taşıyordu. Birisi açık alanda kendini örtmeden, gizlemeden idrarını yapıyor. Bu şekilde edebine dikkat etmiyordu. Bundan dolayı bunlar azap görüyorlar. Yeşil dal oraya çaktı. Bu kurumadıkça Allah onların azabını Hafifletir, kaldırır buyurdu. Şimdi bu ümmet ölümle beraber hesap başlıyor. Mahşere kalktığımızda ön hesap bitmiş oluyor. Geçmiş ümmetler kalktıkları zaman hesap başlıyor. Onun için biz en son gelsek de kıyamet günü ön evraklar hazır gibi Allah-u Alem. hadis Şerif burada Sayın Müslim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. فَكَيْفَ اِذَا جِنَا مِنْ قُلُّ bir şehidin. Biz her ümmetten bir şahit getireceğiz ve cinâ bike alâha ulâi şehide. Habibim seni de insanlara ümmetine şahit getireceğiz. aleys ve selâm bu ayeti duyunca hüngür hüngür ağladı. Fe izâ ra'eytu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme tedrifan bir de vaktim ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar dökülüyor. Yawme yueddullâdine keferu kafirler ve asavur rasul ve peygambere asi olanlar levtesevâ bihumul ard. Böyle yeryüzünde biz de toprak gibi dümdüz olsak da وَلَا Allah اللّٰهُ Allah katında hiçbir şey gizlenmeyecek. Her şey ortaya çıkacak. Her şey ortaya çıkacak. Yedi kat yerin taşın arasında dahi günah işlese onların hepsi çıkacak ortaya. Kimse kendini kandıramaz, Allah'ı da kandıramaz. 48. ayet وَيَقُولُونَ مَتَهَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ Kur'an-ı Kerim'in Kafirleri bize tanıtması bu ayeti i kerimenin çok tekrarı var. Kafirler hep azap istiyorlar. Yani gelsin de görelim. Acele istiyorlar. Yani acele istemeleri kendi yaptıklarının karşılarına çıkacağını bildiklerinden dolayı içlerinden bunu bir türlü atamıyorlar. Ve yakulun onlar derler diyor. Bu ayet hep tekrar eder. Mete hadel vaat. Allah'ın azabı inküntum sadıkın Eğer azap tehdidinde Onu tehdit olarak algılıyor, algılıyor Tehdit etmiyor ki Allah Sana haber veriyor Yazın ortasındaki bir adama Öyle oturuyor kış gelince odun lazım Efendim, Adam hiç hazırlık yapmıyor Diyoruz ki bak kış gelecek Orada odun lazım ısınman için Adam hiç ilgilenmiyor Tamam ilgilenmiyorsun ama Kışın odun bulamazsın Dağlardan getirmezsen üşürsün Evet. Peygamberler de bize onu haber veriyor. Ahiret inkındum sadık. Eğer bunu sözünüzde doğruysanız gelsin azabı görelim. Derler diyor. yasin Şerif'te ve yekulune meta sadık. Eğer doğru söylüyorsanız Allah'ın vadi azabı ne zaman? Kul innemel alimu Onun bilgisi Allah katındadır. Mevla celle celaluhu birçok gaybı bildirmiş. Günlerin uzaması, şimdi bundan sonra günler kısalır. Şimdi günler uzamaya başlar, geceler kısalır. Efendim şu andaki mevsim şuraya doğru, bahara doğru gidiyor. Yani Mevla bazı gaybı bildirmiş ancak ölümü bildirmemiş. Ee, kıyamet ne zaman kopacak bildirmemiş. Yarın ne olacak Mevla bildirmemiş. Yağmurun yağacağını Mevla bildirmemiş. Tahmin edersin ama Mevla Celle Celaluhu e, mahiyetini kendisi bilir. Evladın oluşumu ile alakalı Mevla Teala ve ma... E, edri ne teksi, bu kadar yarın ne e, ne olacak onu Allah bilir Lokman suresinin son ayetleri. Kul mu'indallah ve inna ma ene Ancak ben sizi ikaz ediyorum de Habibim ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yunus suresi 49. Ul la emliku nefsi zarran ve la nefa. Habibim de ki ben size zarar ...la emlikü malik değilim... ...li nefsi kendime darran bir zarar vermeye... ...vela nef'a bir fayda sağlamaya... ...yani... ...hiçbir peygamberde... ...haşa ilahlık gibi böyle bir kuvvet... ...bir kudret... ...kendilerine bir güç... ...kendine özel bir kuvvet... E, ...peygamberlerden şehit olanlar var... ...peygamberlerden... E, ...büyük sıkıntıya düşenler var... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek dişi kırıldı... ...zırhı yüzüne battı... ...yani... Bir insan kendi kendine kötülük yapılmasını ister mi? İsa Aleyhisselam o zamanki vahiy kötü insanlardan sığındı, kendini gizledi. Öldürmeye kalkıştılar ve kendi bulunduğu yeri kimseye söylemedi. Yakın arkadaşları 13 kişiydi, havariler. Onlar biliyorlardı. İşte onlardan bir tanesini de parayla satın aldılar ve İsa Aleyhisselam'ın yerini söyledi. Ulla emliku malik değilim, din nefsi kendime darran bir zarar ve la fayda sağlayamam. İlla maşallah Allah ne dilerse o olur. Yani peygamberler insandır. Allah onları insanların arasında kendi hükümlerini duyursun diye seçmiştir. Likulli ümmetin ecel her bir toplumun, Salih Aleyhisselam'ın toplumu efendim hayatlarını yaşadılar. İtaat ettiklerinde Mevla müsaade etti, isyana kalkıştılar, işte o mucize deveyi kestiler, Mevla onları itlaf etti. Lut Aleyhisselam'ın kavmi hayatlarına devam etti, orada eşcinsellik yaptılar. Ta toplumun bir kısmı yani rakam olarak 50-60 kişi, 100 binlerce kişi de onlara ne var bunda dedi. Günahkarlar ve taraftarları hepsi helak oldu. Ümmetin. Her ümmetin ecel, bir müddeti var. Resulullah Efendimiz'in döneminden, Emeviler dönemi bitti, sonra Abbasiler dönemi bitti, sonra Gazdeliler dönemi bitti, Sel Selçuklu bitti, sonra Osmanlı bitti. Yani dönemler, ''Vetilkeleyyâminü dâviluhâ'' Gece gündüz gibi, mevsimler gibi. Dünya baki değil, baki olmadığın en büyük göstergesi, insanoğlu. Sürekli deveran ediyor. Dede gidiyor, oğlu geliyor, oğlu gidiyor, torunu gidiyor. Sonra torun yaşamaya devam ediyor, babası ahirete gidiyor. Deveran diyor. İnsan evladının büyümesini istiyor, halbuki kendi ölümü yaklaşıyor. Likulli ümmetin ecel Her ümmetin bir eceli var İzaca eceluhum Onların müddetleri bitince Fela yesteakhiruna sea ve la Bir an ileri bir an geri kalmaz Mevla Kullarım beni seviyor musunuz? Seviyoruz Ispatlayın müsaade ediyor Mevla kapılar açıyor ispatlıyorlar Rabbimizin razı olduğu şekilde kullandıkça Mevla müsaade ediyor eğer onlar hakkaniyete riayet etmezlerse Mevla Celle Celaluhu onlardan o nimeti alıyor. Böyle adetullah dünya Mevla Celle Celaluhu toplumlara milletlere e, müddetler vermiş. ayeti Kerime net olarak bildirilmiştir. Onun için bakıyorsunuz dünyada baki olan bir toplum yok. Hatta Osmanlı döneminde paşalardan bir tanesi Şeyhülislam'a soruyor. Üstadım. Bu Osmanlı yani bu zeval bulur mu? Zeval bulur mu? Sorunun cevabını verince emanet zayi olunca. Yani insanlar hakkaniyete riayet etmeyince liyakat meselesi. Ve diye hakkın hakkı hak sahipleri hakkını yerine getirmezse orada sen olmazsan diye bir tabir kullandı. Yani bir insan hangi işi yapıyorsa Orada dürüstlüğünü sağlarsa sistem ayakta durur. Hakkaniyet ve adalet dairesinde. Eğer insan liyakatini düşürürse e, o durumda e, i̇mam Gazali Rahmetullahi Aleyh şöyle güzel misal veriyor. Bir yanlışı gördün eleştirmene gerek yok. O yanlışı yapma. Eleştirmeye gerek yok. Eleştirmekle hiçbir şey çözülmüyor. Biz gördüğümüz yanlışı. Hasan-ı Basiye dediler bu büyük ahlakı nasıl elde ettin? Kötüyü gördüm, yakıştıramadım, o kötüyü terk ettim ve Rabbim bana ahlakı hamideyi gösterdi. Her bir toplumun bir müddeti veya insanı bir şerr. Duahu bil hayr. İnsan şerri, hayır dua eder. Allah'ım şunu bana nasip et bunu halbuki sana şer o. O o işi yapsan, oraya girsen, o, o yolda devam etsen ahiretin gidecek. Ve kana'l insan acûlâ. İnsanoğlu aceleci. Peki ne dua edelim? Allah'ım hayırlısını nasip eyle. Ellin jayeti kerimedeyiz. "Qol, arayitum, in atakum azabuhu beyaten, ou nhaara." "Qol, habibim, onlara söyle ki, arayitum. Haber verin, bakalım. Yani ne dersiniz? in Etakum azabuhu beyaten. Allah'ın azabı gece uyurken, ou nhaaran veya gündüz gelse. Yani 17 Ağustos depremi mesela gece oldu o Endonezya taraflarındaki gündüz olduğu. Yani Mevla gece, gündüz. مَاَزَا يَسْتَعْجُلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ Acele isteyenler, azabını isteyenler. Neyi istiyorsunuz? Yani Allah Celle Celaluhu azabını gönderince her şey bitiyor. Ancak burada iki mesele ortaya çıkıyor. Aceben li emril mümin. Müminin işi hep güzeldir. İda اَصَابَةُ سَرَّا شَكَرَ فَكَانَ Başına nimet gelir, şükredir, hayır çıkar. Ve izâ sabetü darra'e, sıkıntıya, musibete de. Bir Müslümanın malı gitse sadaka olur, canı gitse gazi olur, günahları silinir. Canından olsa yani şehit olsa şehitlik yaz, yazılır. Evladı vesaire başına bir hal gelse şehitlik olur. Yani can gitse mal, hepsi mükafat oluyor. Ama kötülerin, kafirlerin bir dünyası vardı, gidiyor. Canı vardı, habis canı yok oluyor. Neyi acele ediyorsunuz? Allah'ın azabından suçlular acele isteyebilmeleri nedir? Niye acele istiyorsunuz? Zaten ölünce cehenneme gidecek. Ondan dolayıdır ki biz imanımızı nefası hususunu koruyacağız. Bu konuyla alakalı Araf suresinde <gülüyor> Siz uykudayken bizim azabımızın gece gelmesinden emin misiniz? Dünya boşlukta uçan bir kaya parçası gibidir. Boşlukta gidiyor. Boşlukta giden bir kaya. Allah buyuruyor ki kullarım uçak yolculuğu yaparken hep ya bir hayırlısı ya insek diye bazen sarsıyor böyle ee, düşünmüşümdür. Fakat kendi kendime şunu da düşünürüm. Yani uçak indiği zaman e, indiğimiz dünya da boşlukta. O da yani şu anda durur gibi görülüyor ama o da her an sallanabilir güvensiz bir yer. Üstü açık sağa açık yerler oluyor seller oluyor depremler oluyor felaket oluyor. Yani güvensiz kullarım. ''Benim azabımın gece gelmesinden emin misiniz?'' ''Eve emine ehlül kuraynyetihun be'suna ''Sabah vakti vehum yelabun'' ''Siz meşgul iken böyle bir şeylerle meşgul.'' ''Yelabun oynuyor, oynamak demektir.'' Yani oyun, eğlence, işten bakınca düny dünyadaki evler böyle e kutucuklar gibi üst üste yığılmış gibi. ''Efe eminüm ekrallah'' ''Allah'ın Celle Celaluhu'nun azabının size gelmesinden emin misiniz?'' ''Fela ye'minüm ekrallah'' Allah'ın beklinden ...illel kavmlu ha... ...hüsran olan kavim... E, ...emin olur... ...yani hazırlık yapmaz... ...Müslüman hazır olacak... ...namazım tamam... ...orucum tamam... ...tövbem tamam... ...günahlarım yok... ...uzak duracağız... ...51. ayet... ...esumme izâ mâ ve gââmentum bihi... ...azap gerçekleştikten sonra mı inanacaksınız... ...inanmış olacaksınız... me ...yani me ...yani azap geldi... ...ne zaman azap gelecek... E, geldi... Deprem oldu, yerler oldu, seller oldu, evin gitti, barkın gitti, e, inandım. E şimdik mi? Ne işi yaradı? Zaten öldün, bir işe yaramıyor ki. Öldükten sonra anladım. E anladığında ne işi yaradı? Esümme <gülüyor> şimdik mi izâ mâ ve bihi? Azap geldikten sonra ne inanmış olacaksınız? El <gülüyor> an şimdik mi? Ve gâd bi bihi? Acele ediyorsunuz. Bu ayeti kerimeleri anlamak için inkar dairesinden bakmak gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim, ee, Müslüman'ı tanıtıyor, kafiri tanıtıyor, münafığı tanıtıyor. Yani kafirin ne düşündüğünü bilemediğimiz için iman gözlüğüyle bakıyorum. Ama kafir burada anladığımız kadarıyla azabı acele istiyorlar. Sürekli dünyayı yıkıp tekrar tekrar böyle yapmak. Planları bu, dünyayı nasıl yıkarız? Zaten yaptıkları savaşta baktığımız zaman Haçlı 19 Savaşı, Avrupa'dan çıkıyor, geçtiği kendi memleketlerinde, Hristiyan de, kilisedeki efendim kendi papazlar, rahipler neyse onları da kırıp geçiyor. Tarihte var bunlar. Yani azabı acele istiyorlar, yok etmek, efendim kitle imhas silahları vesaire. 1600'lü yıllarda kitle imhası silahı çıktığında o zamanki 3. Murat dedi ki asla buna müsaade edilmez, Şeyhul İslamlar da bunu imzalamadılar. Dediler biz dünyayı yok etmeye gelmedik. Sadece karşımıza çıkan mazlumlara zulmeden zalimleri ortadan kaldırırız. Bir tane masumun kanına dökün, dokunmak ahireti mahveder. Buna dikkat edeceğiz dediler. O şekilde kitleleri yok et, önüne geleni buldozer gibi ezgeç. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapamazsınız. Olmaz. Yani biz Müslümanız. Müslüman olan bir kişi yaşatmak için uğraşır. Yaşatmak... Eğer bir zalim, mazlumu, kadın, çoluk, çocuk, masumları ortadan kaldırıyorsa işte o da yaşatmaktır. O zalimi ortadan kaldıracaksın. Neden? Mazlum yaşasın. Zalimin hakkı yok. Zulüm adı üzerinde. Zulm-i zulümatın kıyame. kıyamet. Dünyanın hiçbir yerinde e, zulmeden zalimin hakkı yoktur. Yoktu. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani illa İslam dairesinde aramaya gerek yok. Avrupa'da asayım keseyim istediğim gibi Amerika'da bütün bunları yapayım. Böyle bir hak yok. İnsanlık buna müsaade etmez. İşte din bunu ortaya koyuyor. Mazlumu yaşat, zalim. Esun be izama el kuntum bi testad. Siz acele ediyorsunuz. İşte acele ettiğiniz başınıza geldikten sonra mı iman edeceksiniz? İşte Firavun Hatta idarede keolgarak ölüm kendisine geldi. Musa ise denizi karşıya geçti. Firavun girdi bir bir buçuk milyon iki milyon neyse artık adamlarıyla beraber. قَالَ آمَنْتُوا اِيمَانَ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَا Allah'tan başka ilah yok. اِلَّا اِلَّا لَذِا اَامَنَتْ İsrail ve اِسْرَا۪يلِ وَاَنَ مِنَ Ben de Müslümanlardanım diyen Firavun. el Yani şimdik mi? Şimdik mi? Yani inandım demek artık gördü yani. Oradaki iman kabul ettim manasında değil. Yani gördük. Evet hakikaten... Efendim sular ağzımızdan girdi cehennemi de gördü o anda Cebrail esiram açtık kanını aha, cehenneme gidiyorsun inandım yani inandım derken artık bu iş geldi başa oldu yani bu kabul etmek iman manasında değil 52. ayet Sümme qilililladina allamu o zalimler oldular zuku tadın adab huld ebedi cehennem Hel tutz evni illa ma kuntum bi teksibun. Hel tutz siz karşılığını bu cezalandırılacaksınız illa ma kuntum teksibun yaptıklarınızın karşılığı. Ne yaptıysanız onun karşılığını alırsınız. Yavme yudağuna ilanaric cehenneme da. Onlar cehennemin ateşiyle itiklenecekler. Hadihin narulleti kuntum biatük ez yalanlıyordunuz ya. Zök inne kentelazizülkem taat. Büyük adamsın sen. Efesihrun <gülüyor> Sihir mi bu? Hayali bir şey mi yoksa görmüyor musunuz? Yanmaya başlıyorlar. Islavha. Atın bakalım. Esbiru vevlatusu. İse sabredin. ister bağırın, fark etmez. Her şey serbest. Sevapun Fark etin inname tuzen maguntamali yaptıklarınızın karşılığı. Adam diyor ki ben istediğim gibi yaşarım ben hürüm. Bana kimse karışamaz. Yok, kimse karışmıyor zaten. Ölünceye kadar istediğini yap. Ancak ölünce ne yapacaksın? Ölüncelik adam kabul etmiyorum diyor. E, kabul etmiyorum demek çözüm mü? Mevla-ı Net bir ayet bu. Siz cehenneme çağrıldığınızda, yalanladığınız ateş bu. E, sihir miymiş, yoksa hayal miymiş, gerçek miymiş? Hristiyan alemi diyor ki, ahirette dirildiğimizde bir e, iyi ise sevinecek, kötü ise üzülecek bu mu yani? İnkar ediyor. Etmekle bu iş çözülüyor mu? Mevla atacak. Bildiğin ateş, bildiğin açlık, ve oradaki açlık dünyadaki gibi değil. Dünyada aç kalırsan vücutta en azından bir biriken yağlar var. Onları mide kullanabiliyor. Orada öyle bir şey de yok. Öyle bir açlık çıldırtıyor. Allah ister sabret. Ateşe dayan, ister bağır, sorun yok. Her şey serbest. Ne acayip bir dünyada yaşıyoruz ya. Hocayı dinlemeyin. Efendim Kur'an'ı dinlemeyin. Peygamberi dinlemeyin. Evet bu bu tür şeylere efendim kanmayın. Ya kan kan mı onu bilemem de. Allah Celle Celaluhu ateşe atınca ne olacak Yalanlamak da bunlar Yani hakikat ortadan kalkmıyor 50 yaşında birine diyoruz ki bak 60-70'inde girince yaşlanacaksın kabul etmiyorum Tamam kabul etmiyorsun ama 70'inden sonra takat bitiyor Bu gerçek Günümüzün insanlarında biraz şaşıyoruz Yani tek bildikleri şey inkar veya da kabul etmiyorum Ben hürüm istediğimi yaparım İstediğimizi yapamayız, istenileni yapacağız Kendimizi seviyorsak, bizi yaratan ve gökleri tutan, yeri tutan Rabbimizin dediğini yapacağız Ve esten bi uneke sana haber soruyorlar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem E hakkuhu, gerçekten olacak mı? Bunlar gerçek mi? Kul iyi, evet Ve Rabbi, Rabbime yemin olsun ki İnnehu lehak, bunların hepsi haktır, bunlar olacak Ve me entüm bi mucizîn Allah'ın azabı göndermesi hususunda Allah aciz değildir. O siz olamazsınız bir mucizin Allah'ın azabını göndermesi hususunda aciz bırakamazsınız. Mevla dediğini yapacak. Yani ne diyorsa efendim ateş ise, açlık ise, susuzluksa ve cehennem dediğimiz. Gözün görebildiği, kulağın işitebildiği, burnun alabileceği en korkunç kokular. Beyin ağrısı, müthiş bir şekilde beyin ağrıyor, çatlıyor böyle. İnsanın içi içi dışına çıkıyor. Hangisini düşünürsen Mevla her türlü azabı. Ve'atihil mecmün kulli mekan. Yani ona diyor, mevtu, ve'til mevt, ölüm min kulli mek her taraftan ölüm alametlerin hepsi olacak. O mahu ve bimme diyor. O ölmeyecek. Öldürmeyeceğim ben diyor. Zemelle dine kafir Kafirler dirilmeyeceğiz diyorlar. Kul velâ rabbiniz olarak ben zatıma yemin ederimle tubassun. Elbette muhakkak kat'i olarak dirilteceğim. Summe latunebeu enne bimâ yaptıklarınıza haber vereceğim ve dalike Allah yesir. Bana çok kolay ben bunları yapacağım diyor Allah. 214. sayfa Araf e, Yunus Suresi 54. Ayet Ve lev enne li kulli nefsin zalemet mafil art Ve lev li kulli nefs her can sahibi zalemet Zulmetmiş Yani Allah'ın emrine uymayan, insanlığa uymayan, İslam'a uymayan işler yapmış Mafil art yeryüzünde Leftedet bihi O yaptığı zulmün karşılığında kurdul, kurtulmak için Fidye olarak vermeye kalkışsa yeryüzünün tamamını fidye olarak e, azaptan kurtulmak için fidye verirdi diyor. Yani dünyanın tamamını. Adama diyoruz zekat ver vermiyor. Namazını kıl ya beş dakikanı ayıracaksın yapmıyor. Yani birkaç saat yemeden içmeden duracaksın. Oruç tut tutmuyor. Allah buyuruyor ki o zalimler azabı gördüklerinde... Ne varsa vermeye kalkışacaklar. Ve eserun nedâmeh. Pişmanlıklarını, pişmanlıklarını gizleyecekler. Lemmâ râvul azab. Azabı gördüklerinde biz ne yaptık ya? Ne yaptık biz ya? İnkar etmekle bu işler çözülmedi. Çıktı işte karşımıza. İmam-ı Azam Efendimizin ifadesidir. Anlamak istemiyorsanız bir çocuk dese ki ben annemden dünyaya gelmeyeceğim. O çocuğun elinde değil ki vakti saati gelince o anne efendim o o çocuğunu dünyaya emanet ediyor. Dünya da aynıdır. Dünya da aynı. Anneye emanet edilen gibi dünya da vakti saati gelince diyor ki artık yakamdan düş. Kabir dediğimiz yer yüzü o yer diyor. Yer ağzını açmış, Gel bakalım diyor. Alıyor. Ondan sonra onu emaneten biraz saklıyor. Tekrar 3. merhaleye geçiyor mahşere. İnsanlar inkar ediyorlar. Bunları kabul etmiyorum, istediğimi yaparım. Basi bir mantıktır bu. Nasıl bir mantık? Leftede <gülüyor> bihi, siz dünyada ne varsa vermeye kalkışırsınız. Canınızı, malınızı, her şeyinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu Allah yolunda, Kur'an hafızı eder, İslam yolunda yetiştirirsiniz. Öyle pişman olacaksınız. Le'mvar avul ezef. Ve kulliye beynehum bil kıs't. diye hükmedilir beynehum aralarında bil kıs't. Adalet vehum la yuzdamun. Onlara zerre kadar zulüm edilmeyecek. İnne Alladine la yarjuna lli Bize ölüp kavuşmayı kabul etmeyenler, ummayanlar var adı bil hayatidünya. Dünya hayatında razı olanlar, vatmanlu biha ve mutmayın içerisinde olanlar, Alladinum an hayatına gafil. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Gafil. Ay hadis şerifte yukalülül <gülüyor> kafiri yamel kıyamet günü. Araytıl evkânı mil el ardı zehben. Kuntu müftdiyen bihi. Kafire denilecek ki... ...yeryüzü senin... ...şu azaptan kurtulmak için... ...hepsini veririm der... ...nam nam... ...kullifti mahu vehmeni min zâli... ...kestana daha kolayları söylendi... ...malın değil... ...evinde senin olsun... ...barkında senin olsun... ...fabrikan da senin olsun... ...fabrikanın bütün mülkiyeti... ...20 milyon 30 milyon... ...50 milyon ediyor... ...ondan değil... ...geliri... ...bütün sermayeden de değil... ...yani yıllık ciron efendim... ...10 milyon... ...ondan da değil... E ne kadar efendim... ...kaldı kaldı... ...cebinde kasanda... Efendim ne kadar? 4 milyon param var. E işte bundan vereceksin. Yani 40'ta birini vereceksin. 100 bin lira. Efendim, yok benim 800 bin liram var. Efendim yine 40'ta bir vereceksin. Yani 100, 100 bin lira da 10 bin lira. 800 bin lira 200 bin lira. 20 bin lira gibi. Mevla Celle Celaluhu ben senden daha kolaylarını istedim. Galallah lehum cehenneme onlara cehennem vardır oraya girecekler o ne kadar kötü bir yatak cehenneme Allah biliyor ki cehennemde yatak var diyor yatak böyle demirli üstünde gavaş diyor yorgan var diyor o da böyle batırılır yukarıdan aşağıdan başından sonunda da kilitlenir ayet adam kabul etmiyorum diyor tamam tek bildiği bu zaten kabul etmiyorum deyince her şey bitiyor öyle mi ama çıkacak karşına olacak bunlar İnnellezine <gülüyor> kâfero onlar kâfir oldular ve mâtu ve kafir olarak öldürür. Van kuff var. Felen yok böyle mine hadim bilirler dedi de hemen. Dünya altın olsa. Böyle bir <gülüyor> feda vermeye kalkıtsan zaten dünyayı yaratan Allah. Altını da yaratan Allah. Her şeyi yaratan Allah. Uleyke lehum azabun elim onlara çok çetin azap var. Umalehum min nas. Bu Mevlana'nın bu kadar gazabı nedendir? İnsan kendi acziyetini ben insanım kendimi görüyorum. Yani kendimi biliyorum. İnsanoğlu farklı değil. Yani ben ne düşünüyorsam diğer insan da aynısını düşünüyor. Ki insan insandan farklı değil. Aynı yapıdadır. Ondan dolayı acziyetini bilen bir insan. Eline malik değil gözüne malik değil. Hazreti Ali diyor ya ey büyük Allah'ım. Bir yağ kitlesi gibi olan göze gördüren, kemik mahallinde olan kulağı işittiren, bir et parçası olan diler, diler, dili konuşturan Allah. Im. İnnellezîne keferû mu'tûhum küffâr. olarak öldüler. Yeryüzü altın olsa hepsini verseler ben kabul etmeyeceğim. Ulâike lehum azâbun elim. Onlara azap vardır. Bu mal ile yardım yok onlara. İnnellezîne keferû kafir oldular. Levenellehumâ fil ardı cemîan. Yeryüzü ve misluhu bih bir tane daha dünya diyeftedu bih Kıyamet günü azaptan kurtulmak için ma'tuku <gülüyor> bi kabul edilmeyecek. Ve lehum azâbun Onlara büyük bir azap vardır. Yunus suresi 55. Ela, Innellillahi maafis semavat vel arz. Şimdi hepsinin cevabını getirdi Kur'an. Kullarım, kullarım, dikkat edin, ağaç olun, aklınızı başınıza alın. Innellillah Allah'ın maafis semavat, göklerde sizin gördüğünüz birinci kat gök değil. Onun gibi yedi tane daha. Onun üstünde de kürsü, onun üstünde arş. Bunlar hepsi küçücük bir şey. Yani bir çocuğun elindeki misket gibidir. Mevla bunların benzerlerini de yaratmıştır. Allah sonsuz elhamdülillah bil alemin alemlerin Rabbi. Göklerde ne varsa, ve ardı yerde ne varsa benim, benim yani siz vereceğinizi, vereceğinizi, kimin yarattığını veriyorsun? Bir insan bir altını yaratabilir mi? Yok. Yaratamaz. Hepsi benim. Ancak işte benim mülkümde benim dediğimi yapacaksınız. Ela <gülüyor> inne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Ben Allah'ım dediğimi yaparım buyuruyor. İnsan şunu yapacağız. Allah müsaade ederse yaparsın. Mevla can verirse, sağlık verirse, aklın durursa, imkan olursa yapacağın anda deprem olur, sel olur, yel olur. Ama Allah'ın önünde bir güç yok. Ben vaadettim mi yaparım. Buna kimse engel olamaz. Alacak e, bir güç yok. Yerlerin göklerin sahibi benim diyor Allah. İnne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi haktır. Velakin <gülüyor> ekseruhum insanların yüzde ekser kesir çok yani kesir ne demektir? Yarısı dediğin zaman yüzde elli, yüzde elli. Kesir dediğin zaman yüzde elli, yüzde yetmiş. Ekser daha çok dediğiniz yüzde yetmiş, yüzde doksan. İnsanların yüzde doksanı. Yani on kişiden dokuzu la yakı, la bilmezler. Yani nereden baksak sekiz milyarın yüzünün yedisi böyle. Anlamıyor, anlamak istemiyor. Efendim Allah'a boyun eğmiyor. Zannediyor ki inkar edince bu iş bitiyor. İstediğim gibi huve yuhye ve yumit. ''Hayat veren benim, öldüren benim'' diyor. ''Hayat verir, diriltir ve yümit, öldürür.'' Şöyle izahatta bulunanlar da var. ''Allah her an hayat verir ve öldürür.'' Çünkü bizim vücudumuzda al yuvar, ak yuvar dedikleri kan içerisindeki değerler sürekli hareket halinde. Bir mikrop girdiği zaman işte saniyede bin misli hareket ediyor ama vücudumuzdaki o al akyuvar ak dediğimiz onlar... Onun 10 on kat daha hızlı hareket ediyor. Vücut ısınıyor. Aa, buraya bize bir düşman geldi mikrop hemen vücut ısısını arttırıyor. Ona bir savunmaya geçiyor vesaire. Ona müdahale ediyor. Allah'tan bizim savunma sistemimiz mikroptan 10 kat daha hızlı olması hasebiyle her gelen mikrop bizi hasta etse efendim her gün hasta olursun. Ama Mevla böyle bir sistem yaratmış haberimiz yok. E, hücreler işlem yapıyor. Bir saniyede 16 milyon işlem yapılıyor. Haberimiz yok. Eğer bu işlemler olmasa sani, nefes alıyorsun. Nefes almak kuvvetini veren Allah. Bir hastanede bir hastayla karşılaşmıştım. Türkiye'de bir mi? Dünyada birkaç tane e, Uyuyun yani aklı başındayken nefes alıyor, aklıyla alıyor. Otomatik olarak değil. Uyuduğu zaman nefesi unutuyor. Yani e, o talimat verilmiyor. Böyle bir hastalık. Rabbim cümle hastalara şifa versin. Huve Allah yuhyi hayat veriyor ve ümit öldürüyor. Ya nefes almadan haberin yok. Uyuyorsun, nefes otomatik devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Kendi kendine mi oluyor bunlar? Kendi kendine mi oluyor öyle mi? Huve yuhyi hayat veriyor ve yümit öldürüyor. Ve ileyhi turcaun. Bana döndürüleceksiniz. Bana döndürüleceksiniz. Emanet yaşatıyorum sizi. Ya yuhennas. Bak ya elizin aminu demiyor. Ey yeryüzünün insanları. Kadzaekum mevhozetum min rabbikum. Rabbiniz Allah Celle Celaluhu'ndan sonsuz kudret sahibi sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu yerlerin göklerin kainatın sahibi. Allah Celle Celaluhu size vaaz-ı nasihat olarak peygamberler gönderdi, Kur'an gönderdi, hepsini gönderdi. Bilmiyorum haberim yok demek mümkün değil. Kur'an bütün insanlara hitap ettiğine göre Allah bütün yarattığını da biliyor, bütün yarattığının özünü de biliyor. Allah tarafından, Rabbiniz tarafından size öğüt geldi. Siz neyin doğru neyin yanlış olduğunu, Tevrat'ın hükmünün bittiğini, İncil'in döneminin kapandığını, şimdi uymanız gereken Allah'ın kitabı Kur'an olduğunu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu, size bu öğütler geldi, siz bunları biliyorsunuz. Demek ki yeryüzünün tamamı biliyor. Ne yapıyor? İnkar ediyor. Yani efendim ben gavurluğa takılacağım. Size rabbinizden bir öğüt geldi ve şifa onun ve şifa dimafi sudur kalplere, gönüllere şifa Allah'ın kitabı geldi vahuden ve size hidayet ve rahmeten ve rahmet di müminin müminlere tam bir hidayet ve rahmet olan Allah'ın kitabı onun peygamberi Allah'ın öğütleri size geldi Ey insanoğlu Müslümanlara hitap etmedi ya <gülüyor> yhenna dedi. Ey insanlar İnsanlık dediğin zaman yüzünün tamamıdır. Mevla bütün insanlara hitap etti burada. Biz de zannediyoruz ki ya işte küffarı alimin bundan haberi yok. Haberi var. Ya ehli i kitap, ey ehli kitap niye iman edenleri benim yolundan çeviriyorsunuz? Ve entüm şu heda siz benim diğimin hak olduğuna şahitsiniz. Allah onları şahit tutuyor. Demek biliyorlar. Peki inkar ettikleri için... Allah'ın dinini öğrenmeye boyun eğmiyorlar. Mevla da sonsuz azap ediyor onlara. Şimdi burada şunu özet olarak okuyalım. Kur'an-ı Kerim'de geçen 6 tane şifa ayetleri var. Bunları derli toplu okuyalım. Ben yavaş yavaş okuyayım. Dinleyenler de bunu okumuş olsunlar. Bütün hasta ve hastalıklarımıza niyet edelim. Önce Rabbimiz bize... ...Kur'an'a, İslam'a ve Efendimiz ve Selam'a kalbimizi şerh eylesin. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ilahi hükümlerini, Habibinin sünnetlerini ve dinin ahkamını... ...ve dinimize karşı, din kardeşlerimize karşı sevgi ve muhabbet şifası... ...yani kalbimize önce Allah o güzelliği nasip etsin de sonsuz ahireti kurtaralım. Dünya bir şekilde bitiyor. Burada anlatılan şifa, efendim... Allah'ın kitabının ve hidayet yolu, cennet yolunun ve Allah'ın rahmetinin anlaşılmasıdır. Bismillah. Ve yeşvi sudure kavmin müminin. Şifaun lima fîs sudur ve hudan ve rahmetun lil müminin. Ul huve lillezine amenü hudan ve şifa. Yakrucu min butûnihâ şerâbun muhtelifun elvanuhu fîhi şifaun lil fi İnne fî zâlikel âyehli kavmin yetefekkerûn. وَاِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 6 tane ayeti kerimeyi de özet olarak okumuş olduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta şifa ayetleri veya dualarının okunması meselesi Câ'a racülül eline bir selleme geldi. İnne işte ki sadri. Ya Resulallah kalbinde bir hastalık var göğsüm Ya Resulallah kalbimde bir hastalık var göğsüm daralıyor. İkra'l Kur'an, Kur'an oku. Yakulullah Teala şifa'un lima fi sudur, Kur'an kalplere şifadır. Adam sıkılıyorum diyor Kur'an oku. Kur'an şifadır. Zikir yap la illallah de. Rahatlarsın, rahatlatır insanı. Sıkıntı ve darlıktan kurtulmanın en güzel yollarından biri estafurullah'tır. Yine burada inne akhi merize batnahu ve innehu Bu da mühim diyorum. Ona göre arz ediyorum. ve Selam Efendimiz'e bir sahabe geldi. Dedi ya Resulallah, Ben rahatsızlanıyorum. Karnımda bir rahatsızlık oluyor. Bana tavsiye ettiler. Şarap. Yani şarap içildiği zaman e, böyle içi rahatlatıyormuş. Ne yapayım? Bu hastalıktan dolayı böyle bir şey. Yani haram e, şifa olarak kullanılabilir mi ya Rasulallah? E, Kale Abdullah. Subhanallah. Ma Allahu şifa fi Allah harama şifa yaratmamıştır. İnne şifa fi şeyeyin. Şifa iki şeydedir. Elnaselü şifa Hakiki bal insanlara şifadır. 500 hastalığa şifa var. Ola şifa ul ilmafiysu. Mesela çocuklar hastalandığı zaman Kur'an insanlara şifa verir kalplerine. Çocuk hastalandı. Ballı. Ee, süt mesela çocuğa direnç verir, kuvvet verir. Askerin tecizatı gibidir. İlla her şeyde ilaç kullanmaya gerek yok. İlaç bir tarafı tedavi, başka tarafı hastalandırıyor. Bunlara dikkat edelim. Yani sütlü bal olsun vesaire grip gibi şeylerde limonlu bal, yani gıda, kuvvetli gıdalarla ancak harama Allah şifa yaratmamıştır. Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'imizden kalırıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Yukalul Kur'an. Yıkra ve rteveratil Allah Allah. Kıyamet günü hesap oku her ayet okudukça, hangi ayeti uyguladıkça, o ayetlerin uygulanmasına okuduğuna göre derecesi yükselir ve inne menzileke inde ahire ayetil son okuduğun ayet menzilesinde Allah senin dereceni ve mertebeni yükseltir. Şu ayeti de okuyalım, bitirelim. Ve inlazülümüne Kur'an, Allah Kur'anı mahve şifaun, o şifadır ve rahmetül min min minler rahmettir. Ve la yezidu zalimlere illah hasara. Mesela Adam Allah'a inanmıyor, Efendim Kur'an'ın e, ahkamına inanmıyor. E, biraz sıkıntım var diyor, bana dua edin diyor. Şimdi Kur'an Kerim diyor ki Kur'an kendisine inananlara şifa veriyor, inanmayanlara onun hüsranını arttırıyor. Adam bu sefer daha çok kalbi kasabet dönüyor. İnanmıyorsun ki? Yani kalbi Allah'a, peygambere, Kur'an'ı açmak lazım. Kalp kapalı bir oda gibidir. Kapalı bir oda. Kapalı bir odanın pencereleri Kabe'dir, Kur'an'dır, Resulullah Efendimiz'dir, ahkam-ı dindir, din kardeşine sevgidir. Bu pencereleri açarsan oraya ilahi nur, rahmet gelir. O pencereleri kapatırsan efendim e bana e, dua edin. E, dua ediyorsun efendim ee... Yani bir rüzgar gelsin üflüyorsun duvar yok ki yani içeriye girecek hava girecek yer yok ışık gelecek yok bu orası çok karanlık e, içeriye ışık gelsin e, duvar örülmüş o duvarı açmak gerekiyor kalp duvarlarını iman doğruyla Kur'an doğruyla peygamber sevgisiyle açmak gerekiyor çok mühim bir ayeti kerimede kaldık bundan sonraki bölümde inşallah 58. ayet bu mevlüt kandiline de delalet Etmektedir. O konuları inşallah e, bir sonraki e, bölümde uzun uzun konuşuruz. E, böylece bir dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu canımızı, malımızı, ömrümüzü yolunda kullanmaya muvaffak eylesin. Ahireti zayi edecek işlerden Allah bizleri muhafaza eylesin. Amin. Subhanarabbil aliyil alil vel vehab elhamdülillahi lihaza ve selam Muhammedin ve alih ve sahbi ya kamil hatimeler nasib eyle ahirette pişman olacak işlerden bizleri muhafaza eyle ya rabbi sana hakkıyla tapan Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyan ahkamı Kur'an'a tabi olan bin İslamiye'nin yolunda giden din kardeşimizi kalbimiz gibi seven ve son nefeste iman cümlemiz Cennetini, cemalini müşerefe eyle ya Rab. Cümle hastalara, şifa, dertlere, deva, darda, zorda olanlara selamet, huzur, nasip eyle. Hayır dua ısmarlayan, hayır dua isteyen din kardeşlerimizin dünya hayır muradlarını ihsan eyle. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdu ve diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. Ve ila şerefin nebi ve aleyhi ve ashabihi ve meşayihinel fatiha Allah'a mesala.